Alp Ulagaylı Spor. Günaydın Alp. Günaydın Haber Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Evet, futbolda gündemden düşmüş vaziyette çünkü tatil bütün ligler ama ne konuşacağız peki? Zaten spor programında pek spor konuşma fırsatımız olmuyordu. işte... Şimdi fırsat. Bol bol spor konuşalım. Ne konuşacağız? Şöyle futbol tatile girmez. Bir haftalık, iki haftalık arı olur. Ama biliyorsunuz bunun Feriştağ İngiltere Ligidir. İngiltere Liginde hiç tatil yoktur. Hani Orada büyük bir gelenek. Çünkü hani İngilizler bunun bir eğlence sektörünün partisi olduğunu herhalde biz yüz yıl önce falan anladıkları için e, no, diğer çalışanların tatil olduğu vakitlerde e, futbol maçlarını oynatırlar. E, işte, Noel günün ertesi Boxing Day e, galiba İngiltere'de işte 1 Ocak e, hani herkes tatil yaparken futbol yapmaz. İnsanlar gündüz maç, maçlara gider. Aslında e, çok da e, şey ben hani doğru da buluyorum. Çünkü futbolun kendi adı tatili var sezon arası. Yazım var ama hani kışın hava şartları duygunsa eğer o olması için hiçbir sebep yok bence. İngiltere'de herhalde Avrupa'nın en e, ulumar iklimlerinden birine sahip e, hala eğer Şimdi, Kanslı'yım kesilmezse evet. <gülüyor> küresel değişikliği sebebiyle bir noktaya kadar. Ama bu sene mesela aksine epey de yani bu korkuları artıracak epey şey yaşadılar. Tarihin en kurak görünmüş, kayıtlara geçmiş kurak yılı. Arkasından da en nemli gene tarihteki yağmurlu şeyini geçirdiler. Dolayısıyla orada da bir taht var yani tehlikeli. Sorun şu, İngiltere e, ellem olarak neredeyse Norveç falan oralara yakın aslında. Yani çok daha soğuk karlı, kışlı, buzlu falan olması lazım. Evet, Gulfstream'e bağlı. Değil. Evet, Gulfstream. Stream evet, Gulfstream yani yağışlı ama çok soğuk olmayan İskoç'ta tabii biraz daha kuzeyde olduğu için biraz açık bundan muzdarip olabilir. Yani hala idare ediyorlar. Aksi olsaydı zaten hani bırakın yılbaşının önüyüyü muhtemelen liglerini Kasım'da takile sokup Şubata kadar tatilde olmaları gerekecekti yani e, Norveç, Finlandiya, evet. e, İsveç hala yaz ligi oynuyorlar. Danimarka bir 15 yıl kadar önce değiştirdim mesela e, ama en kuzeydekiler seyli ligi oynarlar, yaz ligi oynarlar. Bir de Rusya da değiştirdi galiba değil mi? Rusya da şey geçti, kış ligine geçti garip bir şekilde aslında e, coğrafyası ve iklim şartları nedeniyle en zorlu şartlara sahip ülkelerden biri. Ee, Türkiye'de mesela hep bu tartışma konusu olur. İşte şu an bir bir ara var mesela Türkiye Ligi'nin aşağı yukarı. Tam 30 günde değil yani. 4 hafta gibi bir ara var. 4 hafta yakın. Hep tartışma konusu. İşte kışın ara vermeyelim mi oynayalım. Aslında bu, bu bir takımların önemli kısmı batıda en büyükleri İstanbul'da olduğu için böyle bir İstanbul batı bencilliği, yani yılın şeyi gibi ilk karı düştü yılın ilk karı. İstanbul'a kara yazımız ama tamam. halbuki şu unutuluyor bir şey haritasına baksanız Türkiye'nin Avrupa'nın fiziki haritasına herhalde Türkiye kadar dağlık bir ülke Avrupa'da bilmiyorum belki Sıççı ancak olabilir herhalde. Böyle, bu bu coğrafyaya sahip bir ülke yok Avrupa'da yani. ...geçtiğiniz zaman, hani Ankara'nın doğusuna geçtiğiniz zaman, iklim şartları hayli zorlu. Ve e, işte mesela bu ligde oynayan halen Sivas Spor var. Geçmiş dönemlerde Elazığ, Erzurum, Van, Malatya... E, ...kış şartlarının hayli zorlu geçtiği, soğuk geçtiği e, bir sürü şeyin takımı oynadı. Ve hala kışın gece maçı oynatılmaya devam ediyor. Şehirlerde bana garip gelen bir şey. Hmm, eksi beşlerde onlarda. Evet neden onda ısrar ettiklerini bir türlü anlayabilmiş değilim ben de. Ee, yani hele belli mevsimden sonra ben hani Sivas falan bıraktım. Ankara hatta İstanbul'da bile e, ciddi soğuk oluyor. Yani gece yediden başa gittiğinizde maç füzecek dokuzda. E, futbollar için belki ama seyirci olarak donarsınız tırmızı hakikaten. Evet. Eldiven, bere, kaşkol, içine gömülürsünüz onu. Ee, Tezini ha Sürekli zıplayan, hoplayan, sezat yapan Belki idare edersiniz. Ama Fenerbahçe Stadyumunda Şükrü Sarıcıoğlu ısıtmalı sistem konuyordu işte. Var, orada var. İstama var orada, tribünlerin arasında. Galatasaray'da aynısını yapacak mı ya da yaptım? Galiba yapacak Böyle bir durum söz konusu. Ama İngiltere oynamaktan vazgeçmez ve sürekli maç var İngiltere'de. işte Herhalde son diğer işte İtalya, İspanya o klasik bir iki haftalık Noel yılbaşı tatilini yaparken İngiltere Ligi'nde dört tane maç oynadı Mesela dörder maç takımlar ve böyle hani deli skorlar var. 7-3'ler, 4-3'ler, Dead 4-0'lar. Baya da eğlenceli maçlar oldu. Hatta 8-0 gibi bir skor da gördüm galiba bir yerde. Kaç sıfır? 8-0. Öyle bir şey... Evet. Yani. Chelsea zavallı evet. 8-0 yendi. Herhalde 2 hafta önceki tam Noel'den birkaç gün önceki hafta olabilir o. Çok u, golli geçen bir dönem oldu. Yani. Tabii maçlar üst üste gelince fizik güçler de yıpranıyor. Kazansız geniş anlar kazanıyor. İlginçtir. Alex Ferguson'ın Manchester United'in yani sanki kurulmuş bir takımcasını e, çok iyi geçirdi bu dönem. Bütün maçları kazandı. 7 puan da önde. Yani fixture'a göre ikinci yarının ilk hafta maçları da oynandı bu hafta içi. 20 maçı tamamladığı takımlar. E, 7 puan öndeler ki bu dönemde genelde Manchester United e, Noel başında böyle bir parça geride olur. Bilgin e, son döneminde son 15 haftada tekrar gaza basar. Şimdiden öndelerse bu şampiyonluk yolunda olduklarına dair önemli bir işaret. önemli bir belirti evet. Alex Ferguson bunu zaten bir herhalde bir dakika daha önce söyledi yani şeye lider çıkarsak bu dönemde, o zaman bizden korkun diye. İlginç Alex Ferguson pazartesi günü sanıyorum 71 yaşında oldu. Evet. Bu düzeyde, bu kadar üst düzeyde olan bir takımın teknik tarafı olarak Ender örneklerden biri. Ee, 70 yaşının geçip hala bu kadar iddialı ve sakinlerinde bu kadar hırslı oyuncularından belki daha hırslı bir e, tablo çizebilmek. Hakikaten ilginç. Evet, asabi e, bir şekilde çiklet çiğneyerek izliyor bütün maçları. Evet, müthiş. Yani e, tabii bugünün 70 yaşı, 30-40 yıl önceki 70'inden... Tamamen farklı Ayrıca Alex Sorgus'un için değil, hani toplumsal ve fiziksel olarak da farklı bir yaş. Ama Alex Ferguson, hani bunun e, şeylerinden biri, e, vitrindeki yüzlerinden biri herhalde e, muhtemel işinden de besleniyor. Yani oradan aldığı enerji hız, e, onun e, dinamik kalmasını sağlıyor. E, yani bir 10 yıldız da şu söylenir çünkü. İşte sene sonra ayrılacak seneye göre bir devredecek. Bu sene vallahi gidiyor. Derken o 10 yıl geçti yani 2002'den bu yana ve e, herhalde mesela bu süreçte Meclis'in artık 5'lik şampiyonluğu, bir Avrupa şampiyonluğu daha kazandı. E, hep kendine yeni şeyler, yeni iddialar yaratıyor Ferguson'a. İşte ikinci kez Avrupa şampiyon olacağız iddiası vardı, oldu. E, i̇şte Chelsea Bizi geçmişte onlardan geri alacağız üstünlüğü aldılar. Şimdi mesela Manchester City yani Manchester şehrinin diğer takımının müthiş bir para desteğiyle yakaladığı bir başarı hikayesi var. Şimdi o onlardan geri almak üstünlüğü çünkü lig Şampiyonunu kaptırılar, onlardan geri almak yeni daha o ve hani bu sene bir işte iki devam ediyorlar ligde biri biri bir ikinci. E yeni iddiası yani Hani bu, bu sene şampiyon olursa bırakır mı? Devreder mi? Çünkü yine e, son bir aydır İngiliz basınında onu okuyorum. E, ve şey yapar, devrederse kim gelecek? E, Jose Mourinho'nun bile şeyi geçti. E, ismi geçiyor. İddialı aday, adaylardan biri olarak. E, çünkü araları iyi. Hatta maçlardan sonra, maç bittikten sonra rakip de olsalar... Kadeleri koyup karşılıktı şarap içtikleri ne dair bir bir iki ufak şey vardı, Kulis bilgisi. E, mutlaka yani kendi gibi böyle ihtiraslı, e, hani son derece hırslı futbolcana daha hırslı birini isteyecektir o takımda çünkü Manchester'da makine gibi bir düzen var aslında, en büyük kurucusunun kendi olduğu kendisi olduğu, yani yerine o da kulüpte bir üst pozisyonda kalıp sorulsun. Böyle bir şey isteyecektir. Evet. Peki e, bunun dışında e, ne gibi sportif olaylar var bu yıl ortası, e, yıl başında? Doğrusu şeyi e, hani sezon sonunu e, yılın, Kasım Aralık gibi yaşayan aylarından, e, sporlarından tenis var. Teniste sezon başladı. Orta Doğu'da ve Okyanusya'da turnuvalar oynanıyor çünkü e, Avustralya çık başlayacak e, ve Avustralya çık öncesi işte tane hani herkes kendi güçlerini tartıyor. Tabi bu arada en büyük soru işareti biraz da erkekler tenisiyle ilgili Rafael Nadal'ın durumu. Rafael Nadal Wimbledon'da ikinci turdaydı sanıyorum. E, elendikten sonra bir daha oynamadı sakatlık sebebiyle dizindeki sakatlık sebebiyle ve işte Kasım'da dönecek Avustralyalılarına başlayacak Avustralya'dan denir. Geçen hafta bir haber geldi beklenti önce Avustralya çıktı oynamasıydı Avustralya açıklanın çekildi yani ne? yeterince hızlı değil belli ki Nadal mı Nadal evet evet çünkü hani onun şeye dönüşü, kortlara dönüşü bu yılın erkek tenisine yön verecek noktalardan biri olacak. ana Noktalardan. Nadal e, hala 26,5 yaşında. Yani kariyerinin iyi e, yıllarında olması lazım ama sakatlık onu 6 ay uzak tuttu e, kortlardan. Ve hani onun yokluğunda diğer üç büyük erkek tenisinin Federer, Djokovic ve Murray Başka bir rahatlıkta olacaklar. Ee, hadi Avustalya çık tamam ama en azından Toprak Korserzon'a yetişmek isteyecektirler Nadal. Çünkü biliyorsunuz Fransa Çin'i tartışma ses son 7 yılda 6 kez kazandı. Ee, Fransa Çin'i ee, hatta 8, 8 yılda 7 kez 8 yılda 7 kez kazandı. Ee, mutlak hakimi ve ...mutlaka ünvanını korumak... ...toprak kortezonuna... ...tekrar damga vurmak seçecek ki... ...onun yokluğunda... Mesela ...toprak kortezonuvalarının... E, ...açık bir favorisi olmayacak... ...kesinlikle... ...dünyanın... işte ...bünyasırlaması için... E, ...Jokovic'in karşısında... ...yine Federer mi olacak... ...hani onlardan aslında... ...neredeyse bir kuşak önce sayılacak... E, ...Federer mi olacak... Öyle birkaç ilginç soru var ve e, bu dörtlü aslında yıllardır işte grand stemleri, finalleri kimseye bırakmıyorlar. Alttaki gruptan birisi sana yerine yerini alabilir mi? E, bu tip sorular var. Ama ilginç tabii Nadal'ın o müthiş fiziki oyununun onu bu kadar yıpratmış olması e, ilginç. Daha 30'lara bile gelmeden 4-5 30'lara 4-5 aşkala e, bu kadar yıpratmış olması ilginç. Hmm, şeyi de merak evet. ediyorum tabii hani son derece disiplinli, çalışkan öyle boyuncu geri dönünce de aynı şey olacak mı Kort'ta aynı nadal olacak mı emin olamıyorum. Evet fiziki olarak muazzam bir efor sarfi sarfedilmekte olduğu yani biraz önce konuştuğumuz gibi yani Alex Ferguson'la Sir Alex'le konuş, hakkında konuştuğumuz gibi eski kuşakla e, kıyaslandığında şimdi yeni çok daha kuvvetli işte çeşitli teknolojik desteklerle de farklı türde bir insan türü yaratılıyor ama buna rağmen Nadal'da da açıkça bir e, yıpranma göze çarpıyor yani. E, tabii şimdi böyle bir fiziki e, makine oluşturduğunuzda e, elbette ki payını e, hesaba katmanız gerekecek. Ya, Nadal mesela servis çevirişiyle topa verdiği, tenis topuna verdiği spinle mesela Nadal'ın vurduğu top yani en azından bildiğimiz düzey olan hepsinden daha fazla bir devirle dönüyor. Müthiş bir dönüşte O böyle lift hareketi var onun. Yani topa vururken raket, bir kaldırım hareketi vardır. Müthiş bir güçle vurduğu için topun oradaki dönüş hızı mesela Federer'in bir buçuk katı neredeyse yılda gidiyor. E, bu da e, hani karşılığın oyuncu için müthiş bir zorluk. Tam, e, bunu yaratmak için yıllar yıllar. Dört yaşından itibaren uygulanan bir e, çalışma var. Müthiş bir çaba var arkasında. Ama işte... O, Bedeli de o, gözükmüyor. Mağaz, <gülüyor> evet, olumsuz karşılıkları da var maalesef. Yani Bunlar bir de genç vücutlar düşünün. Ee, sonra benim hep sporla ilgili söylediğim o yani işte 20 ile 30 yaş arasını düşünüyorsunuz. Sporcu derken hani profesyonel spor o ara hani en azından işte tenis, futbol, basketbol, voleybol, yüzme bu ya ama sonra o vücut 50 yıl daha kullanılacak. Hani sporcular 30 yaşında mezara gitmiyorlar çok şükür. Üzerine 50 yıl daha yaşıyorlar. O vücudu kullanacaklar. Onların onun, e, yarattığı yıpranma aslında bu e, Sonraki dönemde çok daha fazla ortaya Bu Bunun en iyi örneği işte Amerikan sporları Amerikan futbolu. Evet. 40'lı yaşlarda ölen, hayatını kaybeden Amerikan futbolcuları. Hatta beyin sarsıntıları Finlanda yani kafa darbeleri, travmaları evet. dolayısıyla bayağı zihni problemlerin çok bolca yaşandığı bir ortam diye de biliyorum ben. Evet kesinlikle galiba... Bu programda da bir kere konuşmuştuk. Yani o e, hani yıllar boyunca e, çarpışmalar oradan e, o kaynaklanan beyin sartıntıları sonraki yaşlarda yani, kırklı yaşlardan sonra <gülüyor> çok ciddi sorunlara yol açıyor. Nadanınki yani, de Neymiş? elbette temastan değil ama <gülüyor> tenis gibi hani çok efolist diyen yani. Sportunun genetiklerinden kaynaklanıyor yani korta geçirilen o uzun saatleri düşünün, kimiz ama bir maraton koşmuşçasına efor sarf ediyorlar. Evet. Hmm. Peki ben ee, şeyin gündeminde hani sağ gündeminin yanı sıra şeyde ise şöyle tabii hani takımların bir kısmı. Sezonun ikinci bölümüne hazırlanıyorlar futbolda. Dünkü şu gelişme ilginçti. İtalyan'ın Milan takımı. İtalyan takımları alt Liggen takımlarla hazırlık maçları yaparlar. Köksü takımlardan pro patria ile bir hazırlık maçı oynuyor dördüncülük takımı. Hazırlık maçını düşünün pro taraftarlar. Milan'ın 3 siyah oyuncusu aleyhine örgütçü bulunuyorlar. İşte bu çok... Hayati önemde ve feci bir evet, Kevin konu. Prince Boateng, Süleyman Muntari ve e, Niyan Gale'yini sonunda Milan oyuncuları istan ve maç maçı terk ediyorlar. Bırakıyor. Milan takımı sağdan çıkıyor. Madem öyle diye. E, doğrusunu yapıp. E, bu bir resim maç değil, hazırlık maçı. Yaptırma olacak mıdır bilmiyorum ama olmalı. İtalyan Futbol Federasyonunun e, şeyini kestiremiyorum. Yani burada zaten maçın resmi olup olmamasına önemine göre değil, olayın suçun ağırlığına bakılması ve aynı derecede ciddi bir yaptırımın uygulanması çok makul geliyor bana doğrusu. Evet, yani, maalesef Güney Avrupa ülkelerinde yeterince şey yok bunun. Komik para cezaları ile vesaire sayın. İngiltere bunun ilk yani, tribünlerde ya da sağda ırkçılığın, İlk sirayet ettiği ülkelerden olduğu için önlemleri yıllar önce aldılar. Şimdi o yüzden hani bu tip hareketi yaparsanız tribünde yaparsanız zaten bir daha maça gidemezsiniz. Hani bireysel seyici olarak. İşte Sağda yapınca e, hem sportif açıdan hem adli açıdan davalık olabilirsiniz. E, geçen hafta herhalde Independent'deydi. E, harika bir röportaj vardı. E, eski West Brom ve Coventry oyuncusu Cyril Regis'le Röportaj şu an herhalde 50'li yaşlarında ama 80-90 arası İngiltere Ligi'nin kısmen milli takımın önemli oyuncularından biri. Müthiş fiziki o bahsediyorum 70'lerin sonunda West Brom takımında 3-4 siyah oyuncu birden oynuyor. Hani İngiltere Ligi için bile o zaman pek rahatlamamış bir durum çünkü tek tük siyah oyuncu vardı diyor ve biz hani Üç dört kişiydik. Hatta üçten üçü çok iyi oyuncu. Cunningham Regis bir oyuncu daha var. Ee, hatta bir müzik grubu var ama ondan isimden bir isim takılmış. Şimdi unuttum ismini yani. Hı -hı. Üç Free Diamonds diyeceğim öyle bir şey. Ee, hatta o grup şey Birmingham'a gelmiş, grupla futbolcuları bir yere getirmeye çalışmışlar. Neyse şey yapmışlar e, atıfta olunarak Son Regis'in e, şey yaptı şuydu yani bu, bu ırkçılık konusunda müthiş bir aşama kaydettik hani o zamanki şeyi tahmin edemezsiniz yani 80'ler ilk yarısında tribünde 5-10-10 15 bin kişi e, hep bir ağızdan bize banana banana diye hakaret ederdi e, o, hani, o anda da kimse bir şey yapmazdı yani şimdi geldiğimiz nokta inanılmaz elbette tamamen çözülmedi bunu İngiltere için söylüyor ama hakikaten inanılmaz diyor ee, geldiğimiz İtalya tabii İtlesin. bu bu bu anlamda e, vekalet kötü şöhrete sahip takımları da e, semtleri de bulunan yani hiç e, Mussolini İtalyasından bahsetmiyorum yeni e, modern e, savaş sonrası İtalya'da da çok e, ciddi bir e, yani Lazio filan gibi takımlarda çok var değil mi bu? <gülüyor> evet Lazio'da Lazio taraftarının kökeni biraz öyle ee, yani klasik anlamda kendilerini işte Müslüman döneminde dayandıran bir ırkçılık var ama özellikle hani siyahlara diğer göçmenlere karşı yapılan ırkçılık tabii hani bu sorunu bu grupla karşılaş, karşılaşmamanızla bağlı elbette yani İngiltere ya da Büyük Britanya diyelim sömürgeciyden dolayı 50 yıl önce almış göçü bir sürü özellikle Batıntadalarından, Karayiplerden binlerce siyah gelmiş. Hani daha önce karşılaştığında sorunla, şeyde de kitleye daha önce karşılaştığında sorun da aynı çıkıyor. E Çözümü de daha önce yatıyorsunuz. Yani Güney Avrupa'nın herhalde göçmen alması değil mi? Son 10-15 yıl. Evet. Hani İspanya, İtalya, işte Kuzey Afrika'dan Arnavutluk'tan ya da diğer Afrika ülkelerinden güç alıyor. Hani onlar için yeni bir durum. Halletmeleri de herhalde daha fazla zaman olacak. Bir de işte sürekli iktisadi kriz düzelmesi çok zaman alan belki de düzel düzelemeyecek gibi görünen de iktisadi krizin de çok olumsuz etkileri var tabi. İşte bununla. o da tabi çok çünkü her zaman tepki ilk şey gidiyor değil mi? Son gelene göçmeni tabi günülüyor orada. Üyelisinden gördüğü gibi. Evet. Evet bu tabi yılın kötü bir haberiyle ırçı haberiyle de açılmış olması böyle ne yapalım? Evet son bir haber daha var bu da radikal gazetesinden PFDK e, yani profesyonel futbol disiplin kurulu üç başkana e, ceza vermiş meyralı mahrumiyeti diye geçiyor e, Aysal e, Aziz Yıldırım Ays Ünal Aysal ve Trabzonspor başkanı Sadri Şener'e e, cezalar vermiş bu Mayriles'in e, cezası hakkında konuştukları için böyle bir durum. Ama da var. Tek, tek ayak cezası vermişler değil mi? Evet. Büyük 21 gün köşeye. Aziz köşeye. Aziz Yıldırım 21 gün tek ayak üzerinde kalacak. 15 bin lira para cezası verecekmiş. Ee, Ünü Alaysal 21 gün tek ayak üzerinde kalıp 15 bin para cezası verecekmiş. Ama Trabzonspor e, Başkanı Sadrişener tam bir ay boyunca tek ayak üzerinde kalıp 21 bin lira da cebinden para verecekmiş. 30 gün çok fazla ama onun günde 4 kez ayaklaştırma şeyi var. Bir de yaşlı insanlar İzni var. zor olabilir <gülüyor> bu yaştan sonra tek ayak Yani var. iyice zaten federasyon e, kulüpler böyle birbirine girdiler. Tam bir güvensizlik ortamı oluştuğu için cezası ve indirilmesi tam bir komedi oldu. Üzerine tabii yapılan polemikten de bu cezalar geldi ve benim başkanlara verdiler cezayı. Çünkü internet sitesindeki açıklamadan dolayı diyorlar ama o açıklamalarda mesela hani başkanımı imza soluyun önce kestiremedin doğrusu. Ama şey öyle yorumlamış. E FEDAK yani federasyon böyle yorumlatmış bence. Federasyon <gülüyor> çok kızmıştı zaten sizi mahvedeceğiz çok ileri gittiniz filan diye. Tam bir farz oynanıyor aslında. <gülüyor> ee, kadar bir şey var ki karşılıklı güvensizlik. Eski Beşiktaş Başkanı diğer üç başkanına <gülüyor> ceza vermiş gibi. Kızdım size. <gülüyor> evet. Böyle bir. <gülüyor> Böyle bir durum söz konusu, tek ayak cezalarıyla. Ee, ben şimdi henüz cevap gelmedi kulüplerden ama şeyi de gelebilir yani. Bir resmi açıklamalarda e, sadece ne galiba dün e, bir açıklama yapmış. Yani bu federasyonun zaten hani bir güvenilir bir şey yok ki diye bir 30 gün de verebilirler yani, yani. Yani 30 günden 30 günden sadece ne galiba. Bu cezalardan bu dolayı zaten 3 gündür gözümüze uyku girmiyor. Evet. Ne öyle yapacağız bilemiyorum diyorsunuz. yani başkanların bu cezaları karşısında. Belki de programa tatil ederiz açık radyoda. Bu üzüntüye dayanamayan programcılar. Ede vermesinler. Tekrar ee... üzerinde yapabilecek miyiz programı? 30 gün boyunca. Ee... bize kısa verirler Biz öyle. Bize daha küçük verirler bizim Etimiz üç ne üç budumuz gün. ne 3 gün. 3 verir. gün. <gülüyor> Yaparız ayakta. Peki. Çok teşekkür ederiz Alp